Molla Said elleri bağlı, muhafız nezaretinde Bitlis'e nakledildi. Jandarmalarla yolda giderken namaz vakti gelir. Namaz kılmak için kelepçelerin açılmasını jandarmalara ihtar eder. Jandarmalar kabul etmeyince demir kelepçeleri bir mendil gibi açarak önlerine atar. Jandarmalar bu hali keramet addedip hayretler içinde kalırlar teslimiyetle, rica ve istirham ile Biz şimdiye kadar muhafızınız idik. Bundan sonra hizmetçiniz izlerler. Bir gün Bediüzzaman'a soruldu. Kelepçeyi nasıl açtın? Dedi. Ben de bilmem. Fakat olsa olsa namazın kerametidir.